tarikat ve cemaatlerin kapatılması, denetlenmesi noktasındaki düşüncelerinizi merak ediyorlar. Tarikatlar kapatılamaz, olmaz yani. Bu e, sosyolojik olarak mümkün değildir. Bu devam edecektir. Fakat kapattılar bir dönem. Hala varlar, yaşıyorlar, yaşayacaklar. Çünkü bu bir ihtiyaçtır. Yani cami, medrese, tekke. Bir şehri ayakta tutan üç sütun, cami, medrese, tekke. Medresede alim yetişir. Tezkiye'yi, gönül terbiyesini tekkede alır. Cami ümmetin bütünleştiği yerdir. Tekke ile medresenin, mahallenin bütünleşme yeri. İslam karargahı camidir. Yani cemaat, tekke vesaire hepsi o camiye gelecek. Bütün renkler orada olacaklar. Cami cemeden demek yani bir cemaatin yeri değil ümmetin yeridir orası Müslümanlar orada olacaklar orada omuz omuza duracaklar cami bölen bir yer olmaz, olamaz yani A cemaatin, B cemaatin değil herkes orada gelecek herkes orada kendini bulacak şimdi bu üç yapı kıyamete kadar devam edecek peki nasıl Efendimiz Aleyhisselam zamanında mes'id zırarı yapmışlardı Ebu Amir El-Rahib er adında birisi vardı, işte İslam düşmanı, o gelecekti orada, İslam'ı yıkacaklardı. Ama Efendimiz sonra mescid dırarı yıktırdı, mesciddi çöplük oldu sonra. Peki şimdi o mescid, aslında bütün mescidleri yok edebilmek için Yahudi aklı, Siyonist aklı, münafık aklı tarafından geliştirilen bir yöntem. İslam'ı İslam'la çökertebilmek. İçerden İslam'a vurmak. Vazarrakum billahil gaurur. Şeytan Allah'la aldatır, İslam'la aldatır. En tehlikeli aldatmada bu. Peki nasıl o zaman mescid-i varsa tekkenin de manevi terbiye merkezlerinde benzer yapılar vardır. Munafıklar tarafından kurulanları vardır, istismarcılar tarafından kurulanları vardır. Bunlar tespit edilecekler. Osmanlı da bununla alakalı meclis-i vardı, onun başkanı vardı, denetlenirdi. Bu adam icazeti var mı, ehliyeti var mı, liyakati var mı diye. Efendim bu kurulmalı. Peki kim kurmalı bunu? Yani falan filan derseniz, böyle birkaç tane modernist adamdan böyle bir meclis kurarsanız o zaman nasıl orayı bitirebilirim? öldürebilirim, öldürebilirim değil, öldürebilirim bunun yöntemini, bunun çaresini arar, böyle değil. Yani medreselerden yetişmiş, alim, ulema, ilahiyattan da ilmi olan zatlar, etiketi olan değil de ilmi olanlar, ilmi olanlar, mesela vakıf olanlar, bunlardan bir heyet oluşur. O heyet icazetlere bakar, ehliyet-i liyakate bakar, derler ki buralar uygundur, oralar devam eder, olmalılar. Yani yanlışları var diye na da taan edersek o zaman büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Belki de ümmeti tutan, ayakta tutan en önemli merkezlerden biri budur. Komünizmayı Türkistan bölgesine taşırken en fazla direnen noktalar nerelerdir diye KGB ajanları rapor hazırlıyorlar. Diyorlar ki eğer bir köyde cami, medrese, yanında tekke varsa Orada sinemayı izletemiyoruz. Tekke direniyor. Peki o sinema hangi sinema? Yani komünizmaya mahkum olacak akıllar gençler. Biz diyor onu izletemiyoruz. Tekke direniyor işte. Onun için tekkeler tehlikeli görülmüş. Neden? Çünkü Rusya'ya direnen İmam Şamil'i tekke çıkarmış. Tekken imamı Ömer Muhtar Libya'da İtalyanlar yıllarca direnen o kahraman Tekke'de şeyh Abdülkadir Cezari Hazretleri Tekke'de şeyh Ebu'l e, Efendim Şeyde Suriye'de Bedrettin Haseni Hazretleri Tekke'de şeyh e, Anadolu'da da Şeyh efendiler, meşayihler öyleleri Bırakmışlar tekkelerini Yunan'a şuna buna karşı Allah yoluna cihad etmişler Tabi Allah rızası için yapılınca Onların adından bahseden olmamış yani hocam tasavvufun, İslam'ın özünün yorulduğu bu topraklarda şimdi bu soruların sorulup buna özgü program e, konuları tertip edilip tartışılması e, komik bir durum sanılacak. Yani biliyorlar tabi bu millet nereden ayağa kalkacak. Tasavvuf bize bir Necip Fazıl vermiş. Var mı Cumhuriyet döneminde o mikyesli bir adam? Hepsini toplasanız, üst üste koysanız, bir Necip Fazıl çıkarabilir misiniz? Sezai Karakoçu besleyen Üstad Sezai Karakoçu tasavvuftur bakın eserlerine Buram Buram tasavvuf kokar Mevlana kokar Yunus kokar Zaten onlara dair eserleri de var Hep bu iki büyük adam Edebiyat ve fikir çevremizde oradan gelmişler Yine gelecek inşallah